Auzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi hadana li hadza ve ma kunna linahtediya lilla ila en hadanallah Laqad jae rabbina bil hak Aziz Dinleyenlerim Ve muhterem izleyenler Bu akşamki mevzumuz Geçen pazartesi gününde Tamamlayamadığımız Ona paralel bir takım Meselelere temas edeceğiz inşallah Dersimize mebde olmak üzere bir ayet-i celile ile başlayalım inşallah. <gülüyor> Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyk. Kitabun bu büyük bir kitaptır. Emsalsızdır. Şeriki yoktur. Hatası yoktur. Evet. Neden böyle? Çünkü bu kitabın munzili olan, onu indiren Cenabı Hakk'ın da hatası yok, nisyanı yok, nedameti yok, isabetsizliği yok. Neden yok? Çünkü o kemal sıfatlarla muhta çünkü o noksanlıklardan münezzehtir. Yüce Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Subhanallah temleul mizan. Bir subhanallah sozu mizani doldurur. Mizanın sağ kefesini doldurur. O kadar kıymetli bir kelamdır bu kelam. Neden? Çünkü Subhanallah demek, Cenab-ı Mevla'yı noksan sıfatlardan tenzih, kemal sıfatlarla tavsif etmek demektir. Allah'ı noksanlıklardan tenzih, kemalat ile tavsif ise, iman demektir. Bu Subhanallah sözü, La ilahe illallah, aynı güçte aynı değerde bir ifadedir. Çok önemlidir. Emizanın sakefesini nasıl dolduruyor? Çünkü iman öyle bir hasenedir ki, bunun karşısında bütün günahlar bir olsa, o iman hasenesini tartamaz. İman Allah'ı tevhid etmektir. Onu birlemektir. Allah'ı Allah olarak kabul etmektir. Kendi kulluğunu itiraftır. Allah'ı Allah olarak kabul eden kulluğunu da itiraf eder. Ama Cenabı Allah'ı bütün sıfatlarıyla kabul etmek lazım. Cenabı Mevla'nın tekvin sıfatı vardır. Tekvin sifatı olduğu gibi tehrik vardır. Terzik vardır. teşri vardır. Tekvin sıfatı ile kainatı yarattı. Ayı, güneşi, yıldızları, yeri, göğü ve yer ve gök arasında olanların tamamını tekvin sıfatı ile yarattı. Evet. Meşiyet irade sifatı ile yaratmayı murad etti kudretini buna taalluk ettirdi kudret sıfatını ve tekvin sifatı ile de var etti nasıl ki Cenab-ı Mevla'nın tekvin sifatında asla noksanlık yoktur onun tehlik sıfatında da noksanlık yoktur Zaten tekvinle tehlik hemen hemen aynı manadadırlar. Evet, aynı zamanda teşri sifatinde de noksanlığı yoktur. Ama insanların bazılarına bakıyoruz ki Cenabı Mevla'nın ayati kevniyesine inanıyor, ayati şeraiyesine inanmıyor, kabul etmiyor. Ayati teşriiyeyi kabul ediyor. Hayati tekviniyeyi kabul etmiyor. Kime sorsanız yerler gökler niye böyledir hikmetini izah eder. Kime sorsanız bu atmosferler neye yarar benim bilmediğim kadar onlar izah eder. Onlara sorsak peki böyle olması mı lazım evet tabii. Yani demek istiyorsun ki hikmete uygun yaratılmış. Aynı insana sorsak kendi yaratılışın hikmete uygun mu? Uygun tabii. Bütün insanların görme duyusu olmasa daha mi iyi olur? Olur mu? Bütün insanlar görmese hayat felç olur. İnsanların arasına birkaç kişi görmese olur da tümüyle görmese olmaz. Bütün insanlar duymasa olmaz. Evet. Peki insanlar bu atmosfere, bu dünyaya, bu dünyanın, bu dünyada var olan atmosferde var olan oksijenle yaşaması için buna akciğer verilmiştir. Bu da uygun bir şey mi diye sorsanız tabi. Akciğerde ne? oksijeni alıyor. O oksijen kanı temizliyor. Temiz kanı kalba sevk ediyor, evet, e, akciğere sevk ediyor ve akciğerden kirli kanı alıyor, vücuda pompalıyor. Bunu kısa zamanda yapıyor. Bu kafesimizin içinde var olan o küçücük kalp ne işleri yapıyor? Bunu kim yarattı? Yüce Allah. İsabetli mi yarattı? Evet, isabetli yarattı. Böyle mi olması lazımdı bir kalp mutağısısına? Sorsak, evet böyle olması lazımdı. E böyle olmasa ne olur? İnsan zehirlenir, ölür. Kalp eğer, pompalamasa, kirli kanı akciğere sevk etmese, akciğer onu aldığı hava ve oksijenle temizlemese, temiz kanı vücuda sevk etmese, e bak, bunu anlatırken bir hayli uzatıyoruz ama, pat pat pat bunu yapıyor. bu tamam. Ya hocam bizim ayati şer'i ayati kevniyeye bir itirazımız yok ki. Ya nereye itirazım var? Ayati şeraiyeye. Niye? Ayati kevniyeyi bildiren Allah değil mi? Ayati şeraiyeyi ferman eden Allah değil mi? O Allah da Noksan sıfatlardan hiçbir sıfat yoktur. O yüce Allah'ta ne hata var, ne nisyan var, ne nedamet var, ne cehil var, ne de azziyet vardır. Çünkü bunlar noksan sıfatlar. Nisyan yok, unutmaz. Nedamet yok, pişman olmaz. Neden pişman olmaz? Pişmanlığın manası nedir? Dün bir iş yaptım ama herhalde hata yaptım. Yapmamalıydım. Duygusu pişmanlıktır. Allah'ta böyle bir şey olmaz ki. Öyleyse ben Kur'an-ı Kerim'i tahlil edeceğimde aklıma, mantığıma uygun olanı alacağım. Aklıma, mantığıma uygunsuz olanı da atacağım. Sen Kur'an'ın üzerinde bir ust mahkeme misin ki temyiz edeceksin? Yani bir kul, yaratılan, mahluk, halik Mutlak'ın fermanini temyiz edecek. Uygun olanları analiz edecek, uygun olanları alacak, uygun olmayanları atacak. Böyle bir yetkiyi sana kim verdi? Eğer kendinde böyle bir yetki var kabul ediyorsan, işte firavunlaşmak budur raundda o yetkiyi kendinde buldu ya. Enar-ı Bukumul Ala derken geçen de bahsetmiştik. Şimdi muhterem müminler, işte Allah okuduğum ayeti i celiledeki büyük kitaptır bu kitap. Emsali yok. Çünkü sahibi öyle. kitabının tenvini tenkire, tenkiri de tazime delalet eder. Bu kitabullahın tamamını kabul etmeyen ve itiraz edenler, kusura bakmasınlar ne tenvinden anlar ne de tazimden anlar. Geçenlerde televizyonlarda kendini ilahiyatçı diye kabul eden birisi şöyle diyor. Şeytan yoktur diyor insanın içindeki kötü huyler şeytandır diyor. Melek de yoktur diyor. İnsanın içindeki iyi huylar melektir diyor. Ya Kur'an-ı Azim ushanda bir cin suresi var. Cin suresinden başka, cinler daha cin de yok diyor. Cinlerden başka, o sureden başka yerlerde cinlerden bahsediyor. İblisten, Kur'an-ı Kerimde hemen hemen her surede bahsediyor. Sen bunu nasıl? Efendim ben tevil ediyorum. Hayır efendim. Tevvile müsait değil bunlar. Ne yapıyorsun? İnkar ediyorsun. İnkar. Tevil değil bu. Bu tevhir de değil. Tevhirden de öte inkar. Red. Fakat hayret ediyoruz. Önünde de bir takım insanlar bunu dinliyor. اَقِيمُ ve وَاَتُوا zekate. Zekat verin diyor Allah diyor. Bunu diyor şimdiye kadar hep yanlış söylediler. Zekati verecek olan kişi 39'unu fakire verecek birini kendine ayıracaktır. Şu fetvaya bakar mısınız? Mülk sahibi 40'te birini vermekte zorlanıyor. 39'unu bu nasıl bir kafa? Bu sosyalizm mi, komünizm mi bilmiyorum ama böyle bir kafa olur mu ya? 39'unu vereceksin. Biri sende kalacak. O zaman ben fakir oldum. Bu navebe ile sonra o mi bana verecek yani? Böyle şey olur mu? Halbuki beyan var. Nes var. Nes'in olduğu yerde iştihat da olmaz. Yorum da olmaz. Aksi yorum yani. Bir taraftan iştihadi reddediyorlar. Çünkü diyor ictihad akla dayanıyor Halbuki Allah'ın kelami aklıyla izah edilmez diyor. Bak, bir taraftan böyle, o bir taraftan da iştihadın ötesinde başka şeyler, hezeyanlar ortaya koyuyorlar. Halbuki iştihad nessün dişine çıkmak değil. Edille-i şer'iyyemiz dörttür. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Kitap Kur'an-ı Kerim. Sünnet Resulullah Efendimiz'in Kavli, fiili veya takriri sünneti. İcma da asrın ülemasının sabi i kiramın ittifakı. Kıyas ise bu uçun feridir. Uçu asil kıyas feri. Kıyas muzhirdir. Kitap sünnet ve icma musbittir. Ne demek bu? Kitap hükmü ispat eder. Sünnet hükmü ispat eder. İcma da hükmü ispat eder. Kıyas ise bunların biriyle sabit olan hükmü benzerinde izhar eder. Aslında o e, kıyas edilen hukum içinde nes var da zimlen var. O efendim, mekisi, mekisi aleyhe kıyas ederken ne yapıyor adam? Müştehit. Asılda var olan illet, feride de var ise o da odur. Buna bir misal arz edelim. Tipa tip aynı olmayabilir bu misal. Cenab-ı Mevla, innemel kâmru kelimesiyle, cümlesiyle şarabi haram kılmıştır. Peki benzeri içkiler, şarabi haram kılmasının sebep ve illeti nedir? Sekirlik, sarhoşluk Rakide de var mı bu? Var Demek ki Allah Şarap hakkında verdiği hükmü Rakide hakkında da vermiştir da Müştehit onu izhar ediyor Şarap hakkında Nes ispat ediyor Ama rakı veya benzeri içkilerdeyse O nes'in ispat Ettiği fakat feride gizli olan Şeyi izhar ediyor Ama haram ee, yanlış anlaşılmasın. Ee, diğer içkilerin sadece kıyasla sabit olduğunu da düşünmeyin. Resulullah Efendimiz'in sözü var. Bunun hakkında da nes var. Kullu muskirin hamr ve kullu hamrin haram. Her sarhoş edici şey şaraptır. İsmi şarap olmasa bile her şarap da haramdır. Evet, kitabun enzelnahu ileyk. Habibim, bu büyük kitabıyı sana indirdik. Peki indirme illetimiz ne? Sebep ne? Sizi başıboş, aklınızla baş başa bırakabilirdik. Ben sizi akıl nimetiyle donattım. Sizin kitabınız aklınızdır diyebilirdi. Arada akılsızlar varsa onu da siz idare edin derdi değil mi? Ama öyle demiyor Allah. Hayır, sizin aklınız din koymaya, prensip koymaya, nizam koymaya yetmez. Onu ancak ben yaparım. O halikiyetin, haliküzülceların vasfidir. Allah'ın vasfidir. Ancak o yapar, ben yaparım diyor. Onun için. Kur'an-ı indirme illetini la mi beyan ediyor. Li tukhrijen insanları çıkarmak için. Demek ki başıboş bırakılan insan zulumattadır, karanlıktadır ki onu çıkaracak. Neden mine zulumat? Karanlıklardan. Hangi karanlık? Nereye zulumattan devam ediyor? İle nuru nura. Dikkat edersek Zulumat-ı cemi olarak zikrediyor Cenab-ı Mevla. Nuru mufred olarak zikrediyor. Niye? Nur terehik-i mustakimdir. O tektir. Neden tektir? Çünkü doğru tektir. Doğru tektir. Hani derler ya aklın yolu tektir. Değil. Ak akıllar tefavut eder. Doğru tektir. Doğru eğer aklın yolu tek olsa her akıl aynı, şeye, aynı şeyi konuşur. Doğru olan tektir. Ve o doğruyu tespitte yanılmayan yalnız Allah Celle Celaluhu'dur. Neden? Çünkü ilminde de noksanlık yok, kelaminde de noksanlık yok, kudretinde de noksanlık yoktur. Evet, zulümat ise çok. Şufrun çeşidini mi sorarsın? ineğe tapanı, güneşe tapanı, ateşe tapanı, nefsine tapanı, tamamen ateist olanı hangisini sorarsan sor. İsa'ya Allah'ın oğlu diyeni efendim, Uzayir Allah'ın oğludur diyen Yahudi'yi, hangisine bakarsanız bakın, şufur hepsi yani çoktur ama el küfrü milletun vahide. Şufur tek millettir. Evet, evet, işte böyle çeşitli küfürlerden, çeşitli çeşitli uydurukçalardan, uydurulan yollardan sizi hak olan ve en nehazasirati mustakima ayetinde ifadesini bulan mustakim yola çıkarmak için Kur'anı gönderdi. E Göndermezse biz yapamaz mı yapamazsın efendim yapamazsın. Bu hak beşeriyete verilmedi. Sen ölüyü diriltebilir misin? Yani bütün insanlar ölecek sonra diriltecek Allah. Sen yapabiliyor musun bunu? Sen insan yaratabiliyor musun? Eğer yaratabiliyorsan sen de bir, bir insan topluluğu yarat. ha Onlara hükmet. O insan topluluğunu yaratırsan sen de haşa haşa. Uluhiyet kazanırsın ama bu mümkün olmayan bir şey. Uluhiyet, takhlik, terzik. İhya, imate, hayat, ilim, semi, besler, sifati, yalnız Allah'a mahsus olan sıfat, hem bu sıfatlar nekaisten uzak, kemalat ile mücehhezdir. Bi izni Rabbihim, Rabbilerinin izniyle diyor. Hidayet Allah'tan. ila sirâtil azîzil Aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna. Azizdir, ondan başka güç yok ki onun prensibini prensip kabul edeceksin. Evet, aziz hem de elhamid, hamiddir ne demek? Her yaptığı iş hemde layıktır, mahmuttur yani, övülmeye layıktır, hikmetli iş yapar demektir. O kim? Allahi lezî ol bir Allah'tır o ki lehu ma semavati ve ma fil ard göklerde ne var yerde ne var hepsi ona aittir. Bir lahzede yok eder bir lahzede var eder. Öyleyse ve veylun lil kafirîne min azâbin şedîd kafirler için o azâb-ı şeditten dolayı yazıklar olsun. Onlar azab işledi de dukar olacaklar diyor Cenabı Hak Celle Celaluhu. Şimdi geçmiş ulema müçtehitlerimiz bu ayetlere istinaden dini tarif etmişler. Ne demişler? Ed-dinu din nedir Vez'un ilahiyun saiqun lizevil uquli. بِخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودَ اِلَا ma هُوَ خَيْرٌ bizat. Din, Allah-u Azimuşşan'ın insanları bizati kendi ihtiyarlarıyla, istekleriyle bizati hayre sevk eden, hadd-i olan, hadd güzel olana sevk eden ilahi bir kanundur. Din. E biz de hepsimiz bunu kabul ediyoruz. Ama sen dini tefsir ederken namazdır, oruçtur, zekattır, hacdır diye bunlara inhisar ettirme, bunlara hasret be. Sadece bu değildir. Tabii ki bunlar da din. Efendim ben sadece ibadet kısmını alırım. Şöyle bir şey söz duydum. Diğerleri ilke değil. Ya örnektir. Bunu senden başka hiç kimse söylememiştir. Tümüyle ilkedir. Tümüyle vez'i ilahidir Cenab-ı Mevla. Bunlar vakitle muvekket değildir. Onun için efendim bunlar ibadet değil ki muamelattır veya ukubattır. İbadet değil ama ubudiyettir. Sen biliyor musun İbadet ne, ubudiyet ne? Bunu incele. Bunlar ibadet değil ama ubudiyettir. İbadetler vakitlerle muvakkat ekmis namazı kırın. Evet, ekmis salat şems. Buna benzer ayetler var. Mesela sabah namazını kıldık. Fars kıldığı için iki rekat. Öğleye kadar bu ibadeti yapmaya daha gerek yok. İki rekat kırdık borcumuz o dendi. Öğleye kadar namaz yok. Bak ibadet vakitli. Öğleyinde dört rekat farz oluyor. Onu da kırıyoruz. İkindi dört, akşam üç, yatsı dört. Vacibi de katarsak vitir vacibi falan. Bunlar hepsi vakitle mukayyettir. Onun için ibadetlerde devamlılık esas değil. Ama ubudiyette de devamlılık esastır. Kulluktur ubudiyet. Kullukta devamlılıkla lazım. Yani sadece ibadet ederken Allah'ın kulu değilsin ki. Sabah ile öğle arasında Allah'ın kulu olmaktan çıkıyor musun? Bunlar ubudiyet. Onun içindir ki ubudiyet ibadetten daha önemli olduğu içindir ki İbadet olmasa insan günahkar olur. Ama ubudiyet olmasa insan dinden çıkar. Çünkü kulluk yok. Onun içindir ki ahirette, yarın ahirette ibadet olmayacak. Ama ubudiyet olacak. Biz ahirette de Allah'ın kulu olacağız yani. İşte bunları iyi bilmek lazım. Yok efendim bunlar ibadet değil deyip geçemezsin. O ibadetleri farz kılan Allah onu da farz girmiştir. Şimdi Kur'an-ı Azimuşşan'ın Bekara suresinde sağ sayfede bir ayet var. Nedir o? Kütübe aleykümul kısas. Size kısas farz girindi diyor Allah o ayette. Aynı sahifenin karşısında ne var? kütübe aleykümus siyam size siyam farz kılındı. Bakınız vezinleri de kalıpları da aynı. Kur'an'ı kapattığın zaman birbirine vuruyor o iki ayet. Evet. Sağdaki ne diyor? Size kısas farz kılındı. Biraz aşağısında ve fil kısası hayatun ya ulil elbab Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayatın devamı vardır. Hayat vardır diyor. O bir tarafta... ...kütübe aleyküm us-siyam kema kütübe aleyllezine min kabliküm. Sizin üzerinize oruç... ...fars kilindi. Sizden öncekilere... ...fars kilindi. gibi. men şehide minküm us-şehre fel ...ve men şehide minküm şehre Evet... O aya kim şahit olursa oruç tutsun. Ramazanın ortasında veya başında Ramazan ayı görüldükten sonra kişi bir saat akıllı olsa Ramazanın tamamı ona farz olur. Çünkü aya şahit oldu. Ama Ramazan girmeden Allah vermesin delirse, bayramda aklı o geçen Ramazan ona farzı niye? Femen şehide min kümüş şehre. Kim o aya şahit olursa, bu şahit olamadı. Oldu da akb Selim olarak olamadığı için ona. Bu mevzu dışında başka bir şey, bir fetva işi. Evet. Muhterem kardeşlerim ibadetle ubudiyeti de anladık. Bütün dertler Cenab-ı Mevla'yı kemal sıfatlarla muttesif olarak görmemekte. Oradan kaynaklanıyor. Mesela adam diyor ki e, İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak cıve çıkardı. Ve ...ahir zamanda nüzul edecek. Bu göğe çıkma hususu... ...ayetle sabit. Koca profesör, din profesörü... ...ne diyor biliyor musunuz? Ya diyor akıl var, mantık var. Belli bir... ...atmosfer... ...belli bir... ...uzaklıktan sonra... ...bir kere... ...oksijen yok Diyor. Oksijensiz insan yaşar mı diyor? Yani Cenab-ı Mevla'nın kudretinde bir noksanlık iddia etmektedir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu balığı suyun altında yaşatıyor. Orada erimiş hava var. İnsani burada. Ama yerin dibinde de mahluk yaşatıyor. Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu murad edecek peygamberini, kulunu yaşatamayacak. Peki sen emin misin cennette oksijen var mı acaba? Nasıl yaşayacağız? Yoksa cennete inanmıyor musun? Keza miraj hadisesinde de o ve ona onun gibi itikad edenler aynı şeyi söylemektedirler. Miraj hadisesinde Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila el mescidil aksa. اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ وَالْسَّمِعُ الْبَص۪يرِ Şimdi önce dediler ki, İsra, bir akşam bir yerde oturuyoruz, o akşam miraj gecesi. Yine o kendini hoca bilenlerden bir tanesi, vaaz ediyor, İsra gecesi, İsra gecesi. Yanımda oturanlar dediler ki hocam bu Miraç gecesini biliyoruz da bu İsra gecesi diye böyle bir şey duymadık nedir? Dedim aynı şey yani. Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya kadar olan kısme İsra derler. Mescidi Aksa'dan göğe efendim Allah'ın murad ettiği yere kadar gitmesine de Miraç derler, yukarı çıkma. Peki onu niye demiyor? dedim ona inanmıyor. İsra tamam diyor ama mira yok. Çünkü oksijen yok yukarıda. Fakat bunları biz köşeye kısınca biz bunlara dedik ki niye bunu kabul etmiyorsunuz? E akır mantık almıyor diyor. Göre nasıl çıkar diyor. E bu Cehil de kabul etmemişti tabii. Peki göre çıkmasını kabul etmiyorsun ama Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya 400 kilometre mesafe var Belki de daha fazla veya daha az da az Bir gece vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Helikopterle mi gitti Arabayla mı Trenle mi Uçakla mı Atla mı Neyle gitti Gidilir mi Gidilmez Peki bunu mantığın alıyor mu Orada kalıyor tabii. Çünkü o da o günün imkanlarında bir gece, gecenin hatta küçük bir cüz'inde oraya gitmek mümkün değil. Bu sefer buradan tıkandıkları zaman biz ne yapalım dediler. Ya şu İsrail'e inkar ederim. Nasıl? Evet. O Mescid-i Haram'ın yanında küçük bir mescit vardı. Peygamber oradan oraya geçti. Ya bu kadar basitçe olur mu? Bak bunu iddia eden bile var. Yani Cenab-ı Allah... Mescidi haramdan... Bitişik bir mescide peygamberini gönderecek... Onu da Kur'an'ın... Ayeti olarak inzal edecek. Ve hem de başında... Sübhanellezi diyecek. Sübhanellezi demek... Biraz sonra anlatacağım şey... Belki mantığınız almaz. Nasıl olur böyle şey... Mescid-i Haram'dan Mescid-i gitmek demeyin ha. Subhane! O Allah noksanlıklardan münezzeh, sonsuz kudrete sahip, dilediğini yapabilen bir Allah'tır. Mümkinata kudreti taalluk edince o iş taa eder. O subhane onu ifade ediyor. Dikkat çekiyor yani. Noksanlıklardan münezzeh, kemalat ile muttasif olan Allah'ın izniyle oldu bu. Bir bu bir de Subhanallah aynı zamanda subhane taacubi ifade eder. Fe subhanallah diyoruz yani bir şey acayip bir şey taakkuk ettiği zamanda. Hani e, geçen derste bahsetmiştim. Peygamberimizin önünden inek geçerken e, vallahi ma huliktu lihaza dediği zaman inek eshab ne dedi? Subhanallah. Bekaretun tekellemet. Bekaratun tekerlemet yalnız demedi. subhanallahi dediği başında. Niye? E tacup edilecek şey. İnek konuşur mu? Ama konuştu. Tabii şimdi onlar bizi dinliyorlarsa, Ya Resul Hoca sen de ne kadar basit inanıyorsun belki derler bilmiyorum. Biz bunu kabul ediyoruz. Mucizeyi de kabul ediyoruz. Kerameti de kabul ediyoruz. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın mucizesi ölüyü diriltmekti ve diriltti. Nasıl kabul etmeyeceksin? Kur'an ayeti. Siz bu mantığa uymayan ayetleri, o sembolik dediğiniz kişiseleri çıkarsak Kur'an'dan, efendim eh, ahkam ayetlerini de çıkarsak geride ne kalır biliyor musun? 30 sayfalık bir Kur'an kalır. Ha, siz bunu mu istiyorsunuz? Hafızlığı da kolay olur. Kur'an iki kapak arasında ne varsa hepsi kitabullah'tır. Kur'an-ı Azimuşşan'da uydurma ayetleri var diyen bile var. Allah selamet versin. İhsan Şen Ocak buna güzel cevaplar vermiştir. Bugüne kadar bu söylenmiyordu. Onca hadis-i şerifleri çıkarmak istediler. Bir gün bu şekilde inanan ve diplomanın zirvesine çıkmış, işte belli bir makam, mevki sahibi bir insan, şöyle diyor, Peygamberimizin mesela Bukhari Şerif'teki hadislerden sağlam olanı çok azlıyor. Zaten anlaşılıyor diyor. Mantık almayan bir şeyi peygamber demez. Peki göğe çıkmayı mantık alıyor mu? Senin mantığın yani. Benim mantığım alıyor da. Evet göğe çıkmayı alıyor mu? Ama peygamber ben çıktım dedi. Evet. Nedir o? Üç kişi bir dağdan aşağı inerken yağmur çok yağdığı için bir mağaraya sığındılar dedi. O mağarada, onlar oradayken yukarıdan bir kaya geldi, mağaranın onu kapattı. Çıkmaya imkan yok. Her biri Allah rızası için yaptığı ameli zikretti. Ya Rabbi bu ameli senin rızan için yaptıysan beni buradan kurtar. Biri öyle dedi, biraz açıldı. O biri de kendi amelini zikretti, biraz açıldı. O biri de derken çıktılar. E şimdi buna inanalım mı dedi. O zaman ben bu arkadaşa dedim ki Evet Beni İsrail zamanında İnnallâhe ye'murukum en tezbehu bakara Allah size bir inek boğazlamanızı istiyor. Faili mecul bir cinayet var. O cinayetin aydınlaşma, aydınlaş, aydınlanması için Musa Aleyhisselam'a geldiler. Ya Musa, Rabbine sor. Öğren ki bu cinayeti yapan kim? Musa Aleyhisselam da Rabbisine iltica ediyor. Rabbisi de ona diyor ki, bir inek kessinler. Evet. <Sessizlik> İnnallâh ye'murukum entezbahü Bekara Neyse, onlar da dediler ki, ya bizimle dalga mı geçiyorsun? Failimecul cinayetin çıkmasıyla ine ne alakası var dediler. Demek ki onların mantığı da öyle çalıştı. Musa Aleyhisselam da uzatmayalım. Haşa ben Allah'a iftira etmekten Allah'a sığınırım. Böyle şey olur mu? E o zaman sor ki nasıl olacak inek? İşte beyan geliyor şöyle olacak. Tekrar soruyorlar tekrar soruyorlar, tekrar soruyorlar. Sordukça da ...inevın vasfı çoğalınca neredeyse... ...fezebehuha ve makâdu yefalu... ...noktasına geliyorlar. Kestiler, az kalsın ki bulamayacaklardı diyor. Sonra ne oldu? Sonra o kesilen ineğin bir ağzasını alıp... ...ölen, faili meculur, ölen kişiye vurdular. Evet. ...fedribuhu bi bazya, onunla vurun dedi... Peşinde ne diyor biliyor musunuz? Ve kezalike tuhhil mevta. İşte Allah ölüyü böyle diriltir diyor. Evet. Peki buna ne dersin dedim yani Cenab-ı Allah bir inek boğazlamasını emrediyor ve onunla faili meculi ortaya çıkarıyor. Allah dilese Vahyin muhatabı olan Musa Aleyhisselam'a felancadır diyemez miydi? Ama Allah'ın hikmeti bu. Hikmetine sual edilmez. E tabii o da öyle dedi. Yani o da dediği mantık dışı şey ama ne yapalım ki Kur'an'dır dedi. Yani Kur'an olmasa. Ama şimdi tabii o o kadar ileri gitti. Şimdi daha başkaları Bunlar bir semboliktir, göstermeliktir, temsilidir diyorlar. Kur'an-ı Azimuşşan'ın tamamına, Mevla'nın fermanının tamamına teslim olmadıktan olmadıkça beşeriyetin saadet bulması mümkün değildir. Çünkü Cenab-ı Mevla'nın bütün emirleri bütün yasakları isabetlidir. Onun içindir ki Allah buyuruyor vemen aradan zikri ve inne lehu danka kim benim zikrimden, kitabımdan, öğütümden iğraz ederse, onun için dünyada dar bir hayat vardır, sıkıntılı bir hayat. Evet. Yani semavi kitaba gönül vermeyen insanın hayatı zindandır. E bakalım Kur'an ayetlerinden bir tanesini ele alalım. Allah buyuruyor ki Kur'an yazmışın. İnnel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlam ricsun min amelis şeytan feştebuhuhu la'allakum turahamu. İnnel hamru ancak şarap içki çoğu sarhoş edenin azı da olsa, bunlar haram, vel meysir kumar, Kur'an-ı Kerim'de bunu yasak ediyor Allah. İçkiyi de, kumarı da yasak ediyor. İçkiden fayda gören kimse var mı? Kumardan abad olan kimse var mı? Demek ki Allah'ın yasakları isabetli. Vel ensab, o dikili taşlar, ufalokları o, o efendim şans oyunları vel ezlam bunların hepsi riçsun iğrençtir pisliktir feçteni bu bundan kaçının la alekum kaçınırsanız felaha kavuşursunuz şimdi insanlar bunu kabul etmiş doğusu da batısı da bunu kabul etmiş kısmen ama Nasıl? Sakın ha! Sarhoşken araba kullanmayınız. Sarhoşken araba kullanmak yasak. Niye yasak? Ya sarhoş adam nasıl kullanacağını bilmez. Bir yere toslar. Suratlı gider. Çünkü dengesi tam değil. Öyleyse sarhoşken araba kullanması yasak. Ve içki içmiş veya içmemiş tespit için ufuruyor ufur yani uflatıyorlar şeye. Ne diyorlar işte ismini bilmiyorum. Bunu tespit için ufluyor şey suren kişi. İçkili bulunursa içkili diye rapor tutuluyorsun. Peki sarhoş olan insana araba kullanma diyorsun. Neden? Ne yaptığını bilmediğinden. Peki sarhoş olduktan sonra ben arabayı kullanmayayım ya. Ola ki bir tehlike yaparım düşüncesini yapabilir mi? Ya ben arabayı kullanmayayım ya bak sarhoş. Tam aksine benden daha iyi şoför yoktur. Ben ayık kafayım der, iddia eder. Sarhoşları konuşurken duyuyoruz yani. Ve arabayı alır, kullanır. Evet. Onu dinlemez. Bu neye benzer? Deliye, deliyken arabayı kullanma demeye benzer. E deli, deli olduğunu bilse arabayı kullanmaz zaten. Ama bilmediği, akıllıyım bildiği için. Sarhoş da sarhoş olduğunu bilmiyor ki, sarhoş iken bilmiyorsun anlıyor da, o esnada bilmiyor. Ama buna içki içme desen, isabetli olur. İşte Allah bunu diyor. Ne diyor? İçki içme. Bak, can pazarı eden, insanların ölümüne sebebiyet veren birçok uyuşturucuların cezası çok ağır. Uyuşturucu, eroin bilmem ne. Niye? İnsanın hayatına sebep oluyor da. Çok önemli bir şey. İnsanı mahvediyor. E içki mahvetmiyor mu? İçkili arabaya biniyor, 200 kilometre süratle gidiyor, bir sağa vuruyor, bir sola vuruyor, en son bir yere tosluyor. Kendisi de yanında bulunanlar da ölüyor. Madem ki içki ölüme sebebiyet vermiyor, sarhoşluk ölüme sebebiyet vermiyor, sarhoşken araba kullanmayalım niye diyoruz demek sebebiyet veriyor. E ölüme sebebiyet veriyorsa belki eroin esrar kadar değil ama o da tehlikelidir. E Allah ne diyor? İç ama sarhoşken araba kullanma demiyor. İç ama sarhoşken cemiyete çıkma demiyor. Ya yani ne diyor? İçma diyor. mel hamru vel meysir. Şimdi bu Allah'ın Allah kelami mi daha isabetli? Yoksa nefsinin sana dediği mi daha isabetli? Yani ben içki içerim. Sö söylerken de içkimi içerim diyor. İçkimi diyor kendine tahsis ediyor. Kendine izafe ediyor. Evet. Ama asrımızda insanlar Kur'an'ı böldüler. Bir kısmını kabul ettiler, bir kısmını kabul etmediler. Bu hususu Cenabı Allah başka bir ayetinde şöyle buyuruyor. Ellezine cealul Kur'an iydin Feverabbike le neselennahum ecmein. O kimseler ki Kur'an'ı böldüler, parça parça ettiler. Evet. Feverabbike senin Rabbine ey Habib Zatıma yemin ederim ki le neselennahum elbette elbette onları onlara soracağız. Evet, ecmein. Hepsine soracağız. İşte Dersin başında söylediğim gibi ben Kur'an'ı tahlil ediyorum. Bazısını beğeniyorum, bazısını beğenmiyorum demek ben Cenab-ı Allah'a faikim demektir. Haşa. Onun için bu cüreti yapmamamız lazım. Neden? Yine Cenab-ı Mevla bizi bu böyle konuşmaktan yasak ediyor. Böyle konuşmayı men ediyor ve mâ kāne li'mü'minin ve hiçbir müminin veya müminenin gerek erkek gerekse kadın müminin veya müminenin haddi değildir. Onlara layık değildir izâ Allahu ve resûluhu emren Allah ve Resulü bak sadece Allah değil Allah ve Resulü bir şeye hüküm verince en yüküne lehumul khiyere. Onlar için bir muhayyerlik olamaz. Allah emretti, Resul emretti, hükmetti ama bak emretti dedim yok kaza, kaza. Hani sen sadece ibadete ayet şey diyordun değil mi? Yapılması gerekiyor ibadet, ahlak, itikat falan. Evet, itikat ama nasıl bir itikat? O senin itikat dediğin şey Kur'an'ın tamamına inanmıyorsa, o senin itikat dediğin şey, o itikatla itikat eden insan Kur'an'ın tamamına değil de bir kısmına itikat ediyorsa, onun itikadı da yok ki. O iman çerçevezi içerisinde değil ki. İtikat, ibadet, ahlak. İbadetin şartıdır itikat. Mesela namaz kılmanın şartları var değil mi? Nedir o? Hades'ten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbal-i kibre vakit, niyet. Bunlar namazın şartları. Ama bunlar ferih. Yani. Ama bir de bunların hepsinin başında bir şart var. Ehliyet. Nedir o? İmam. İman olmadıktan sonra gece sabaha namaz kılsa zerre kadar ecir alamaz. Evet. İman olmadıktan sonra kırk defa hacca gitse altmış defa omreye gitse hiç faydası olmaz. Davud Aleyhisselam gibi bir gün oruç bir gün iftar yapsa hiçbir faydası olmaz. Neden? İman esastır. Ama Kur'an-ı Kerim'de demiyor hocam. Ne diyor? Men yamel miskale zerreten hayren yere ve men yamel miskale zerreten şerren yere diyor. Zerre kadar hayır yapan karşılığını görecek. Zerre kadar şer yapan da karşılığını görecek. Bu imandan sonra. İman olmayınca yapılan iş Allah için yapılmıyor demektir. Onun için önce iman o imanın da taakkup etmesi için işte ne diyor Allah ve mâ kana li'l-mü'mini ve lâ hiçbir mümin ve mümine için izâ kadallâhu ve rasûluhu emren Allah ve resulü bir şeye karar verip ferman ettiği zaman en yekûne lehumul khîratu min emrihim işlerinde artık mukeyyer olamazlar. Yalnız olacak Allah'ın emrettiği gibi resulunun emrettiği gibi. Peki öyle yapmadı da İsyan etti ne olacak ve men yansillah ve resuluhu Kim Allah ve Resuluna asi olursa fakat delle delalen mubiina Evet apaçık bir sapıklıktadır diyor. Başka bir ayette Allah ne diyor Celle Celaluhu vel yahzirillezine yuhalifuna an emrihi. Ve fel yahzir hazretsin korksun sakınsın. Kim اَلَّذ۪ينَ O kimseler ki an emriyi. Allah'ın emrine muhalefet edenler sakınsın. Neden sakınsın? اَنْ behum fitnetun. Onların başına bir fitnenin gelmesinden, bir azabın gelmesinden, bir belanın gelmesinden, اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ Yahut elem verici bir azabın gelmesinden. Bütün dertlerin kökünde maneviyatsızlık var muhterem. Şimdi görüyorsunuz kadın, kadın cinayetleri artıyor. Yani bu tedbir alınmadığı için değil ki. Tedbir alsan nasıl alacaksın? Adamın kalbindeki niyeti bilmiyorsun ki. Adam çekiyor vuruyor. Neden? Vuranda da maneviyat yok. Vururani bilmiyoruz. Eğer maneviyatı olsa, Allah korkusu olsa, bunu yapar mı? Ki, Kur'an-ı Kerim'den ne buyuruyor bu hususta, cinayet hususunda? Vma kana li mu'minin en yaktula mu'minen. Hiçbir mu'min, bir mu'mini Öldüremez. O mu'minin asla şanından değildir ki bir mu'mini öldürsün. İlla kata'an. Ancak hata ile kaza ile birini öldürmüş olabilir. Ona bile Allah ne diyor? Ve men gata'la mu'minen kata'an. Kim hata ile bir mu'mini öldürürse. Hiçbir kasıt yok. Tamamen Hata. Tamamen sehven bir mümini öldürürse onun cezası nedir? Fetahriru rakabetin Mümin bir köleyi azalacak. Şimdi köle olmadığına göre ne yapacak? Fesiyam-ı şehreyni mutetabi'in. Keffaret olarak iki ay ara vermek sizin oruç tutacak. Ya suçu ne? Hata'ın öldürebildi ya bir mümini suçu. O. Peki yetiyor mu bundan? Hayır. Vedî ve diyetun musallemetun ilah ehli. Ehline teslim edilecek bir de diyet lazım. Diyet ne? Diyet yüzde deve. yüzde deve ne eder? Devenin fiyatı neyse sabık. Hata ile öldürülürse hem kefaret hem de diyet. Peki gelelim kasıtlı olarak mutaammiden taammiden öldürürse ne olur? Onun cezası kefareti nedir? Ne cezası ne kefareti yok. Ne var? Ve men yektul mu'minen mutaammiden kim taammiden kasten adam öldürür mümin öldürürse fecezauhu cehennem onun cezası cehennemdir. خَالِدًا <gülüyor> ف۪يهَا Orada ebedi kalmak üzere. فَغَدِّبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah ona gızeb eder. Allah ona kızar. وَلَعَنَهُ <gülüyor> Allah ona lanet eder. Bak. Ne kadar acı bir azap. وَعَدِّ لَهُ عَزَابٍ اَلِيمًا Allah ona... Elem verici bir azap ozulanır. Ne kadar şiddetli bir zecir var, meni var. İnsanların akidesini bozmayalım. Hidayet verecek yerde delaleti göstermeyelim. İnsanlara hakkı söylüyoruz diye batili söylemeyelim. Bunun vebale çok ağır olur. Hem dal hem mudil olmak, firavunlaşmak demektir. Bunu yaptığın takdirde senin okuduğun kitaplara, senin diplomana, senin makamına, ben buydum, ben şuydum demene bakmazlar. Azabi elimle azap ederler. Vususta Allah ne buyuruyor bakınız. Elamtere ilelledine beddeloniye meta Allahi küfra. Habibim haber ver. Görmedin mi? O kimseleri ki Allah'ın nimetini küfürle değiştirdiler. Ve integduniye <gülüyor> meta Allahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini sayarsanız sayamazsınız diyor. Fakat bu nimetlerin Hepsinin üstünde ve hepsi kadar değerli, daha da değerli nedir? İman nimetidir. İşte bu iman nimetini küfürle tebdil etmeyiniz. Nedir o iman? Allah'a ve Resulüne. Resulünün Allah katından getirdiği emir, nehi, haber ve kısselerin tamamine inanmaktadır tasdik etmek, onlarla uğraşıp şudur budur demek değil. Kur'an-ı Azimuşşan ayetleri dört bölümde mutala edilir. Bir, emirler kısmı. Bu emirlerin içerisinde ibadet imiş, muamelat imiş, imiş fark etmez. Emir, emirdir. Hiç kimseye şu şu emirler geçerlidir ama şunlar belli bir zamandan sonra geçersizdir diye böyle bir ferman göndermemiştir. Böyle iddia edenler İslami bir iddiada bulunmuş olmuyorlar. İşte bunlar İslami küfürle tebdil etmeye kalkışan insanlardır. İslami değiştirmeye kalkmayın. İslam değişmez. Kıyamete kadar devam edecektir. Asla değişmeyecektir. Evet. Öyleyse ne diyor Allah Celle Celaluhu? Beddelû Allahi küfren ve ehallû gevmehum dârelbevâr. Böylece kavimlerini helak yurduna soktular helak yurduna neresi o cehennem cehennemdir ne olduğunu Allah diyor yeslevna o cehenneme kavuşurlar ve bi karar orası ne kötü karargahtır diyor Allahu azimü şan Cenab-ı Hak celle celaluhu şer'i şerifi şer ve İslami kıyamete kadar bakıdır emalinin sahibi diyor ve bâkin şer'uhu fî külli vaktin ilâ yevmil kıyameti ve irtihâli onun şer'i şerifi her vakitte bâkıdır kıyamete kadar ve irtihali dar beka edene kadar evet e canım emalinin sahibi de kim ki Doktor mu, profesör mu demeyelim. O i̇mam azemler, Azam'ler, o Şafi'ler, o Gazaliler, o Molla Husrev'ler öyle büyük alimler ki Molla Husrev'ın yazmış olduğu mirkat ve onun üzerine yazmış olduğu mirati sen okuyamazsın, anlayamazsın. Halbuki bunu yazan kişi ben müştehidim de dememiştir. Sen onun yazdığı kitabı okuyamazken kendini müştehit ilan ediyorsun. Ve iştihadın şartlarını da bilmiyorsun. Bir taraftan iştihadı inkar ediyorsun. Kıyas beşeridir diyorsun. O bir taraftan da iştihad ediyorsun. Hem beşeridir, beşeri iştihad ederse din beşerileşmiş olur diyorsun. Kıyası kabul etmiyorsun. Hem de ben muştehidim diyorsun ya bu ne tezat ya. Bu acayip bir tezat. Evet. İnsan ipini koparınca taş yuvarlanınca nerede duracağını bilmez. Gider gider en son bir engeze düşer, parçalanır gider. Allah Celle Celaluhu herkese hakkı göstersin inşallah. Evet. Dua ediyoruz hepsine. Ve ehallu kavmehum darel bevar Böylece kavimlerini Dari bevara Helak yurduna yuvarladılar Neyle? nimeti değiştirmekle İslam nimetti. O değişmez Hani başka bir ilah olsa Haşa öyle bir ilah yok Allah ferman ettiyse O ferman ettiği şeyi Neskedebilir Allah Ama Allah neskeder Beşer bunu yapamaz. Beşere Allah haddini bildirmek için bakınız ne diyor? <gül> Kul reyton ince ale aleikümuleyle sermeda. Bakın diyor Allah bu geceyi devamlı kılsas, hiç gündüz olmasa. <gül> İlah yavmi kıyame, kıyamete kadar. Men ilahun gayrullah. Allah'tan başka hangi ilahınız var ki? يَتِيْكُمْ ya O aydınlıyı getirsin. اَفَلَا <gülüyor> تَسْمَعُونَ Duymuyor musunuz? ya? duymuyor musunuz? diyor Allah. Başka bir ilah var mı onu getirebilecek? Hocam, onu getirebilecek başka bir ilah yok ama Allah'ın koyduğu hükmü kaldırıp da yerine başka bir hüküm getirebilecek vardır mı? demek istiyorsun. Eğer... Geceyi daimi kılsa, onu gündüz kılmaya kudretin varsa, gündüzü getirmeye kudretin varsa, Allah'ın fermanini, dinini, dinin emrettiklerini de kaldırıp yerine başka şeyi koyabilirsin. Yine Allah devam ediyor. Kul eraytum, haber ver, verin. İnce alallahu aleykümün nehâres sermedâ. Allah Celle Celaluhu, gündüzü size... Daimi kılsa. İlâ yevmil kıyâme. Kıyametekâ. Men ilahun gayrullah. Allah'tan başka hangi ilah vardır ki? Ye'tikûn bileydin. O geceyi size getirsin. Öyle gece ki teşkûnûne fi. Orada sükûnet duruyorsunuz. Efela tubsırûn. Bunu da görmüyor musunuz? Sen şöyle bir şey Yap. Karar ver kendi kendine ben bundan sonra hiç uyumayacağım de ve buna kadir olabiliyor musun bakalım? Hiç uyumayacaksın. Mümkün değil, uyursun. Uyudun, uyanmayacağım diye gayret et. Hayır, Allah murad etmedikçe ölmesin, mutlaka uyanırsın. Demek ki sen senin elinde değilsin, sen Allah'ın elindesin. Duran kalbi Allah çalıştırıyor, çalışan kalbi Allah çalıştırıyor, sen çalıştıramazsın. Sen belki de aylar seneler geçiyor, omrun doksana, yüze varıyor. Belki de bir kere şu kalp nasıl çalışıyor diye düşünmemişsin. Hiç aklından geçme, geçmemiştir ama o kalp hiç unutmadan bir iki dakika, üç dakika durmamıştır. Eğer dursa ölürdün. O vazifesini yapıyor. Tak, tak, tak. Hiç ihmal etmiyor. Niçin etmiyor? Seni yaşatmak için. Yani o kalp seni yaşatmıyor tabi ama yaşamana sebeptir. Allah yaşatıyor Celle Celaluhu. Öyleyse Cenab-ı Mevla'nın bütün emirlerine teslimiyet göstereceğiz. Hakikatler amel için değildir tamam ama onlara da inanma, itikaden onları kabul etme mcbriyetin dersin. Sembolik-membolik yok, böyle bir şey yok. Yani İbrahim aleyhisselam ateşe atılmadı, o oğlunu kurban etmedi, Yusuf aleyhisselam kuyuya atılmadı, köle olarak satılmadı. Züleyha ondan murad almak istemedi. Bunlar bir efendim sembolik bir te te şeydir, temsili şeylerdir. Peki Allah bunları niye buyuruyor? Kullarını hidayete getirmek için. Velevşâ ele hedâkü mecmâin. Yani Allah kullarını hidayete getirmeyi murad etti de hidayete getiremedi mi? Dilesi Allah herkesi hidayete getirir. Onlara mı tenezzül eder Allah? Celle Celaluhu. Bunlar bir kıssedir. Hikaye değildir. Vardır. Evet. Evet. Yine bir ayet daha var. Daha o kadar var ki. Hangi ayetten çıkacaksın? Ve en ihkum beynehum bima enzelallah. Ya senelerce bu başörtüsü için niye mücadele ettik ki? Onu da desek ki tarihseldir. O zamanın adetiydi. Niye demedik? Başörtüsü da ibadet değil ki muamelattır. O da yani yapılması gereken şeydir. Belli bir vakitle muvakkat değil. Devamlı örtünecek yani dışarı çıkarken tabi. Peki bunun için niye mücadele verdik? Allah'ın emri yerine gelsin diye değil mi? E peki şimdi ise yani getirmezsen, bu emri yerine getirmezsen da olur diyecek noktaya geldik. Düne kadar bize zulmedenlerin itikadine mi dönüyoruz? Haşa. Allah korusun. Evet. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ Allah. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeni istiyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Hükmet. Allah'ın indirdiğiyle Ebu Cehil'in uydurduğuyla değil Ebu Leheb'un öldürdüğüyle değil, o münafıkların istediğiyle değil, Habibim Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Çünkü doğru olan odur. Onlar doğru değildir. İnsan ancak uydurur, indiremez. Ama biz Allah'ı göğe mahkum ettik. Diyemezsin. Onu diyebilmen için, ben Allah'ın müsaadesi olmadan da yaşayabilirim diyebilmen lazım. İşte yaşıyorum ya. O zaman ölmemen lazım. Ölüm geldiği zaman hayır. Ben dünyada yaşamak istiyorum. İtiraz et ona. Hayır ona itiraz edemiyorsun. E o zaman emir ve fermanlarına da itiraz edemezsin. وَلَا <gülüyor> تَتَّبِي ahvahum Onların havasına tabi olma Habibim. Onların isteğine tabi olma Habibim. Burada neleri reddediyor, neleri telkin ediyor birbirseniz. Ve <gülüyor> lâ tettebi' ahva'ehum. Beşerin havasına tabi olma. Vehzerhum. <gülüyor> Sakın onlardan. Bak. Neden dolayı? En yeftinûke. Min en yeftinûke. Seni fitneye düşürmelerinden seni şaşırtmalarından peygamberimiz şaşırmaz Vallahi yasin Mukemmin nasıl hakkında buyurulmuş Masumdur o Ama ona öyle söylüyor ki biz ibret alalım Neden fitneye düşürmek an bazı manza Allahu İleyik yani demiyor ki Allah'ın indirdiğinin tamamından demiyor bakınız Cenab-ı Mevla'nın sana indirdiğinin bir kısmından caydırmalarından kork. Hazer Evet. Ve intevellev, eğer onlar senin sana indirilenden yüz çevirirlerse, biz nefsani arzularımıza göre yaşayacağız. Ne demek yani zina da yasak olsun? Biz böyle yaşamak istemiyoruz. Evet. Ne zina yasaktır ne de zinaya çağıran zinanın devaileri yasak değildir derlerse, efendim neden içki sarhoşluk veren şey haram olsun derlerse, neden bu bana haram olsun bu bana helal olsun derlerse, neden koyun eti mübah domuz eti haramdır derlerse böylece Allah'ın indirdiğine karşı koyarlarsa evet. Faalen şunu anlayı Habibim. Bil ki enma yuridullah Allah demek ki murad ediyor. En yusibuhum onlara isabet ettirmeyi bir bazı günahıh. Günahlarının bir kısmı ile dünyada onlara Allah bela vermek istiyor. Bunu anla. Eğer sana indirdiğim, sana gönderdiğim kitapla amel etmezlerse onunla efendim onu kabul edip onunla hayatlarını tanzim etmezlerse onlara bela var, bela. E tefin Ne? Her gün bir cinayet. Her gün bir cinayet. Neden? Allah'ın kelamına, onun getirdiği dini vecibelere uyulmadığı içindir. Yani ne için oluyor bunlar yani? Ben dedeme sorardım. Mesela hiç kimse, yani Karadeniz'de öyle vurgun olaylar olurdu da, hiç kimse karısını, hanımını veya bir başka kadını kadını vurmayı tenezzül etmezlerdi ve yüz karası olurdu. Ya bula bula kadını mı buldun? Kadına asla dokunmak. Bir efendinin sulaleden, bir akrabadan, o bir akrabaya da ak, bir akrabanın adamı o bir akrabadan onlarca, yüzlerce adam vurulsa bile onun mukabilinde kadını vurmazlardı. Ha erkeği vururlardı doğru yapıyorlar demiyorum da yani en az bu vardı. Bir erkeğe kadını öldürmek yakışmaz. Bu vardı. Şimdi tamamen insanlar kendini kaybetti. Bazen kızını da vuruyor. Ya bir baba evladını nasıl öldürür? Bir baba insanlığını kaybetmeden evladını öldürmez. Kaybetti. Neden? Neden? İslam'la kayim olan merhametten nasibi kalmadı. İslam olmayınca merhamet olmaz. Dünyanın çeşitli yerlerde çeşitli işkenceler vardır. İnanın hiçbir Müslüman hiçbir insana, işte Müslümanı olmasın işkence yapmaz. Sadece Allah yasak ettiği için yapmaz değil. O İslam'ın ona verdiği merhamet ona müsait değil. Tabi Allah yasak ettiği için de yapmaz da. Ayrı bir şey. Demek ki Cenab-ı Mevla'nın sana indirdiğinin bazısından seni şaşırtmasınlar. Bu gönderdiğimiz ayetler istikametinde yaşamaz ve iraz ederlerse bilesin ki Habibim, Onların başına bir musibet gelecek. Günahlarının bazılarıyla diğer bazıni olacak o ahirette. Ve inne kesiren minen nas ilfasikun. İnsanlardan çoğu fasıktır. Evet, bir başka ayet de şöyle diyor. O insanlara ne oluyor? Noksanlıklardan münezzeh olan. Her şeyin en iyisini bilen hikmet sıfatıyla muttesif olan, her işi isabetli olan Allahu u Azimuşşan'ın fermanini, dinini bırakıp da efe hükmel cahiliyeti yebğûn cahiliye döneminin hükmünü mü istiyor onlar? Cahiliye dönemi, diri diri ki çocuğun toprağa gömen. E bu da diri diri ki çocuğun toprağa gömmüyor da öldürüp gömüyor yani. Kızını öldürüyor, hakaresini öldürüyor, onu öldürüyor. Buna cevaz var mı? وَمَنْ يَكْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُهُ Cehennem Haliden fiha. Ehl-i Sünnet ulaması Buna şöyle diyor Hiçbir amel ebedi cehennemi Gerektirmez Halbuki Kur'an'da bu ayette Ebedi kalacağını söylüyor Burada diyor ki Mümini mu'min olduğu için öldüren Ebedi cehennemde durur Bunu kastediyor Allah Evet Veyahut çok uzun zaman kalacağından dolayı, hani muhabbet hapis derler ya, ondan dolayı diyor tevhiliyle ne yapıyorlar? Ulema, yani çünkü imanı vardır, iman gitmez diye e, böyle bir fetva veriyorlar. Evet. Ve men ehsenu minallahi hükmen. Bunu ben demiyorum, Allah diyor hüküm bakımından, ferman gönderme bakımından, nizam koyma bakımından, sistem koyma bakımından, kendisine halife olarak yarattığı insanın hayat nizamini belirleyen dini gönderme bakımından Allah'tan daha güzel kim olabilir? Daha iyi, daha isabetli karar verebilen kim olabilir? Kim için ama? لِقَوْمِنْ يُوْكِنُونَ Yekinen inananlar için. İşte ibadet ve ubudiyeti birbirinden ayırmayalım. İbadetle alakalı olan ayetler de başımızın tacıdır. Çünkü biz hafızlara hafızlık yaptırırken yavrum şu ibadetle alakalı ayetleri ezberle gerisi lazım değil demiyoruz. Evet. Bir hafız kelam, sesi, sedası, namesi çok güzel. Talimi, tecvidi çok güzel. Bir aş-ı okuduğu zaman karşısında dinleyen adam gözlerinden yaş akıyor. Oh diyor. Ona desen ki kardeşim niye ağlıyorsun? Ya Allah kelamı ya. Onun karşısında insan dayanamıyor. Peki kardeşim şu okunan ayete bir e, mana verelim, anlatalım. E, bakalım ne diyeceksin? Bir de anlatınca diyor ki, o hocam o olur mu ya? Ona itiraz ediyorsun. O zaman sen neye, neye ağladığını da bilmiyorsun. Musikisine, sedasına, namesine demek ağladın. Ama önemli olan o talimi, tecvidi hepsi önemli. Fakat en önemlisi onun arz ettiği manalardır. Emirleridir, yasaklarıdır. Şimdi bakıyorsunuz, beş vakit namaza kimsenin itirazı yok. rekatlarına de itirazı yok. Sabah namazı iki rekat. Sabah namazının iki rekat olduğuna dair Kur'an'da ayet bulamazsınız. Hani hadisi şerifi reddediyor ya bunlar. Hadisi şerifi kabul etmiyor ya. Bukhari gibi, Müslim gibi... Efendim i̇bn Mace gibi, Nese'yi gibi, Tirmizi gibi, Kütüb-i Sitte'yi kabul etmiyor. Ne diyor benim aklım mantığım almıyor diyor. Peki öğleyin namazının dört rekat olduğuna dair, Kur'an'da ayet biliyor musun? Yok. Akşamın uç olduğuna dair yine yok. Yatsının dört olduğuna dair yine yok. Peki bunları neye göre kılıyorsun? Sen inandığını yapmıyorsun. Hadis yoksa bu namazları, sabah namazını neden iki kılıyorsun da dört kılıyorsun? Öğleyi niye iki kılmıyorsun? Sabah iki iki kıldın, öyle de iki kıl. Akşamı neye dayanarak uç kılıyorsun? Kur'an'da yok. Peki ruku bir kere olacak, secde iki kere olacak. Buna dair Kur'an'da ayet var mı? Rükû'yu bir kere iki kere. Evet, kuğud hakkında var mı? Tahiyyata oturmak hakkında yok. Akîmussalâ ve zeka. Sen bundan nasıl anlıyorsun? İşte o hoca bozgunu da öyle anlıyor. Efendim, 39'unu vereceksin, birini kendine bırakacaksın diyor. O da öyle anlamış. Evet, ama hadisi şerife, sünnete inanan ne diyor? Aqiyu musallah diyor. Namaz kıldı. Namaz bana farz mı? Farz. Ben bunu kimden öğrendim? Peygamberimden öğrendim. Peygambere kim vahiy etti? Allah. Vahyin muhatabı kim? Resulullah. Evet. Vma yantiqun ilhawa, inhuwa illa vahiyin uha. O havadan konuşmaz ne konuşuyorsa vahidir. Öyleyse. Yüce peygamberimize Cibril ile emin geliyor bir sabah namazını Evveli vakitte, ilk vakitte yani imsaktan biraz sonra namazı kıldırıyor. Efendim, öğleinde geliyor, imam oluyor Cibrili Emin, peygamberimiz ona cemaat oluyor. Aslında öğretiyor. Ve öğleyi de kılıyor. İkindiye geliyor, akşama geliyor, yatsıya geliyor. İkinci gün tekrar geliyor. Bu sefer sabah namazının son vaktinde neredeyse güneş doğacak o vakitte kıldırıyor. İki, e, öğleyi de ikindiye yakın, ikindi akşama yakın ama İhmirar zamanine girmeden akşamı yatsıya yakın ve buyuruyor ki, söylüyor ki, bu iki vakitin arası senin ve ümmetinin vaktidir diyor. Peygamberimiz de, Cibriili eminden öğrendiği gibi kılıyor ve sonra ne diyor eshabine ve bizlere sallu kemar ey tumuni usalli beni namazda gördüğünüz gibi namaz kılın dedi. Şimdi namaz tablosu ortaya çıktı. Nasıl kılacağız? Peygamberin kıldığı gibi. Sen Peygamberi gördün mü? Nasıl biliyordu? Hadis şeriflerinden öğreniyoruz değil mi? Hani hadisi reddediyorsun sen? Ya ne demek istiyorsun ya? Hezeyan ya. Peki. tuz zekat ediyor. Zekat verin. Oranı ne? Oran ne? O bir profesör çıktı. Önemli değil ki diyor. Vaktin ihtiyacına göre falan. Zamanın ihtiyacına, fakirin ihtiyacına. Böyle şey olur mu? Zekatınızı verin diyor. O zekatın oranı, miktarı ne olacağını kim bildiriyor? Resulullah. Gerek namaz ayeti, gerek zekat ayeti mücmel. Bu mücmeli tefsir eden hadis ve peygamberimizin fiili, tatbikatı. Ne diyor peygamberimiz? <grik> Hâ tu rub'a uşri emvâlikum malınızın onda birinin dörtte birini getirin. Bu onda birinin dörtte biri deyince şaşmayın, kırkte bir eder bu. Evet. Şimdi zekatın da oranı bilindi mi? Ne ile? Hadis-i şerifle. E o zaman itiraz etme. Bundan amel ettiğin halde itiraz ediyorsun. E amel etmiyorsan o zaman nereye göre veriyorsun zekatını? Velillahi alen النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاءَ Allah için e, hac etmek var. Allah için, Allah rızası için vardır. نَحِجُّ الْبَيْتِ بَيْتُ اللّٰهِ حَجْتِمَكَ Men istitaa ilehise ona kimin gücü yeterse. O istidat şart. Evet, hac hakkında birkaç ayet var. Minna <Sessizlik> safa vel merve temishairullah gibi. Fe men taajjale fi yawmi ve men taakhire fe la gibi şey. taşlamak hakkında işaretiyle falan var. Ama Hacin bütün menasikini yine Kur'an anlatmıyor. Onu kim anlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Huzu menasikekum anni. Hac menasikini benden alın diyor. Ve böylece peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. E peygamberimiz ne yaptı? Şeytan taşladı değil mi? Taşı taşa vuruyorum demedi yani taşladı. Kabe'yi tevaf etti. Sefa Merve arasında koştu. Zilhicce'nin dokuzuncu günü Arafat'ta vakfe yaptı. Arafat vakfesini kaçıran o senenin haccini kaçırmıştır. Bütün ulema hep böyle demiştir. Evet. Bu, bunlardan bir tanesi... Böyle itiraz edenlerden bir tanesi televizyonda şöyle bir şey dedi. Efendim de bir insanın birkaç dönümden fazla multi olmaz dedi. Bu haramdır dedi ve bunu ispat için Güneydoğu'da dedi çok geniş bir arazisi olan birisine dedim. Bu arazi kimin? Benim dedi. Ben de dedim bu senin olamaz bu Allah'ındır dedim diyor. Tabi neyi savunduğunu anlıyorsunuz herhalde. Dedi ki ben seninle konuşmam o müderris. Sen eğer Arapça, Kur'an ilimlerinden biliyorsan senle konuşurum. Ben efendim sana sorayım bazı şeyleri. Fail nedir diye sordu bana diyor. Ben de ona dedim ki fail Nesbeder anladı ki ben hocayım. Tabii ya bunu yalan söylüyor veya o adam bunun bir şey bilmediğini öğrendiği için itibar etmemiş. Diyor ki fail nesbeder. Fail amil değil, mamuldur. Mamul merfu. Everkisi fail, ikincisi naibi fail, üçüncüsü mübteda haber, İnne babının haberi, kana babının ismi cinsten hükmünde fedici olan lanın haberi, leyseye benzeyen maylanan ismi evet, nevasipten cevazimden boşulan olan fiil muzari eğer dinliyorsa diyecek ki, ya bu adam ne diyor ya şaşırdım ya böyle bir şey ben hiç görmedim diyecek evet fail nespeder ya şunu kastetmiş olabilir ismi faili kastetmiş olabilir dersen ya ismi fail o da amildir ama fiilinin ameli gibi amel eder. Yani ne yapar? Ref eder, fail alır, nesbeder, meful alır. Sadece nesbetmez ki. Yani adam hiçbir şeyden haberi olmadığını ağzıyla itiraf ediyor. Evet. Fakat bu adam da sos söylüyor. Niye söyleyebiliyor? Eskide cemaatimiz, avam tabakası da az çok biliyordu. Söyleyemiyorlardı. Ama şimdi tabi bilmeyen insanlara ne söylersen söyle. Bir tehlikede şu günümüzde iman şartlarını onca kaderi yalnız inkar ediyorlardı, şimdi daha da ileriye gidiyorlar. Evet. Halbuki iman şartı altıdır. Altı esasa inanılması gerekir. Bu da neden kaynaklanıyor? Yine hadisi reddetmekten kaynaklanıyor. Allah'a iman, ahirete iman. E tabi melekleri inkar edersen iman şartı 5'e iner. Eğer kaderi inkar edersen dörde iner. E, peygamberi de inkar edersen üçe iner. Evet. E, kitapları da inkar edersen ikiye iner. Yani Allah'a ve ahirete iman. Yeter mi? Yetmez. Evet. Bu hususu Yüce Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam apaçık beyan ediyor. Fakat bu beyanı Dikkati alan var mı? Niye? Şimdi mesela hadis-i şerif, gerçi ayet-i cellelde de var da, hadis-i şerif okuyacağız. E diyecek ki o hadistir. Hadis kimin sözüdür? Yüce Peygamberimizin. Kur'an kimin sözüdür? Allah'ın. Kur'an'ı biz Allah'tan direkt mi aldık? Biz mi dinledik? Bize mi vahy oldu? Yok. Peygamber'e. E peygamber'e vahyedilen Kur'an, bunu peygamber biz yani esabine söyledi ve böyle bize kadar geldi. Onu kabul ediyorsun da, ne kadar kabul ediyorsan tabii, hadisi neden kabul ediyorsun? O Kur'an diyor ve ma'entiku anil hawa inhu ve illa vahyunu Evet, geçen bahsetmiştik, vahyi gayri metluv, tilavet edilmeyen vahy. Mesela hadis mutevatir olsa bile. Ayet olmadığı için namazda onu zemm süre olarak veya ayet olarak okuyamazsın. Namaz cahiz olmaz ama ifade ettiği hüküm bakımından ayetten farkı yoktur. Mutevatirse. Şimdi meşhur şeyden hatta mutavatir olduğunu da söyleyenler vardır. Bir hadis-i şerif. Bunu inşallah okuyalım. Evet. An Abdullah ibn Abdullah Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah rivayet ediyor. Ennahu kan. "Haddeseni bana anlattı" diyor. Ebi benim babam. Kim? Hazreti Ömer anlattı. Kale dedi. Yani Abdullah İbni Ömer dedi ki Haddasanî Ömer bin el Hattab. Yani babam kim o babası? Ömer bin el Hattab. Hattab oğlu Ömer. Kâle Hazreti Ömer dedi ki: "Beyneme nahnu inde sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, bir biz bir zaman Resulullah'ın yanında oturuyorken, evet. Evet, zaten yemin günlerden bir gün izdela aleyna recülün yanımıza bir adam çıka geldi. Şedidu siyabil, beyazı siyabi. Elbisesi son derece beyaz, pırıl pırıl. Şedidu savadı şare, saçları çok siyah. Böyle bir adam geldi diyor. La yura alayhi eseru sefer. Bu gelen adamın diyor üzerinde bir seferin eseri yok. Yani o Arabistan'da işte o oralardaki o toz topraktan bir eser yok. Çünkü uzaktan gelmiş olması lazım. Neden? Vela ya'rifu minna ahadun. Bizden biri birimiz de onu tanımıyor. Tanımadığımıza göre uzaktan gelmiş olması lazım. Ama uzaktan gelen kişiye de benzemiyor. Çünkü pırıl pırıl. Sanki yeni evinden çıkmış. Tertemiz toz yok, toprak yok, ter yok. Evet. Hatta celese ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz yanında oturdu. Evet. Fe esnede rükbeteyhi ila rükbeteyhi. Dizlerini, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerine dayadı. Evet. ''Ve veda kefeyi ala fekhizeyh'' Ellerini de baldırlarına, dizine koydu. Bunun böyle olması da herhalde, ders okuyan talebenin, hocanın oturuş şeklini heral bize işaret etmiş oluyor. O ayrı bir şey. Evet. Evet. Ve dedi ya Muhammed dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ekbirni anil i̇slam İslam nedir? Bana bunu bildir. Söyle. Fekâle Resulullah Resulullah buyurdu El-İslamu en en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah İslam Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resul olduğuna şahadet etmendir. Cevabini veriyor. Da nedir ve ikamet Evet ve ve en ve tukime namazı kılmaklığındır. Namaz da kılacaksın ve tuk zeka zekati vereceksin ve tesuume ramazan orucunu tutacaksın ve tahaccul beyte beytullahi hac edeceksin. İn istata ileyhi sebebi Yol bakımından oraya varma bakımından takatin, gücün yetiyorsa. Kâle O oturan beyaz elbiseli, siyah saçlı zat sadıktı ya Resulallah. Doğru söyledi. Evet. O öyle deyince biz de hayrete düştük diyor. Kale fe'acibna Ta lehu Tahcup ettik. Yes'eluhu ve yusaddiku Bilmiyormuş gibi soruyor. Bilenler gibi tasdik ediyor. Sorarken Resulullah Efendimiz'in sanki talebesi bir şey öğrenmek istiyor diye anlıyoruz. Ama verdiği cevap karşısında doğru söyledin dediğine göre daha önce ben bunu biliyordum da seni imtihan ettim gibi bir mana çıkıyorsun. Bundan tacip ettik biz diyor. Hazreti Ömer radiyallahu an. Evet. Ondan sonra ikinci soruyu soruyor. Ve ekbirni anil iman. İman nedir ya Resulallah? Esas mesele bu. Kale, en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. ve yevmil ahiri ve tumine bil kadari ve iman allaha meleklere kitaplara peygamberlere ahiret gününe. Hayır ve şerrin allahın takdiriyle olduğuna inanmandır muridul hayri ve şerril cabihi ve lakin bil muhali hayrı da şerri da murad eden odur yalnız Şerre rızası yoktur. Emar'ın sahibi böyle diyor. Evet. Ondan sonra vemel ihsanu. Yine قالa sadakate doğru söyledin diyor. Vemel ihsanu. İhsan nedir ya Resulullah? Fehbirni ani'l ihsan diyor. قال أنت عبد الله تعالى ki anneke tera ve in lem hu fe innehu yarake. Allahi görüyormuş gibi ibadet etmendir. Eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyor ya. Yetmedi mi? Böyle ibadet etmektir. Kalem yine soruyor. Mete saatu ya Resulallah. Kıyamet de zamandır? Fe akhbirni yani saat. Kıyametten haber ver bazı rivayetlerde öyle, bazı rivayetlerde öyledir. Evet, o da cevaben Ben mesulü anha bi alememine Kıyametten sorulan ben, soran senden daha bilgili değildir. Yani sen ne biliyorsan, ben de onu biliyorum derken demek ki Cibril Emin de bilmiyor kıyametin ne zaman kopacağını. O zaman Cibril Emin tabi o soran. Sonra anlaşılacak. Ve akbırni an emaret ya, Kıyametin alametleri nedir? Onu söyle. kale enteli der emetur rebteha, cariye seyidesini doğurduğu zaman diyor, doğurması diyor. Tabi bunun çeşitli yorumları var. Ve entel hufat el urat el efendim ayağı çıplak, kendisi çıplak, yalın ayak. Fakir, yoksul, çobanlarının bina yapmakta yarıştıklarını görürsün. Görmen işte kıyamet arametten biridir. Bunu dedikten sonra Sunmentalı Kemeliyen. Bir zaman sonra çekip gitti. Sunma. Ondan sonra Kâlili. Hazreti Ömer diyor ki, Resulullah bana dedi, Ya Ömer, ey Ömer, etedri bilir misin meni sailu? Soran kim biliyor musun? Kultu Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir ben ne bileyim kimdir. Evet, o zaman peygamberimiz cevap veriyor. Kale <gâle> fe innehu Cibril o Cebrail'dir. Evet. Etakum <gülüyor> size geldi ki yuallimekum dínekum. Size dininizi öğretmek için. Evet. Peki burada Kaderi de sayıyor değil mi iman esaslarından? Evet. E şimdi kaderi inkar etmek olmaz. Olursa mu'tezili olursun. Evet. Fe imanuna bil kader ve bil kadai fil haber. Evet. Ne diyor burada şair? Kadere inanmak üzerimize vaciptir. Kazaya da keza inanmak vaciptir. Heberde geldiği gibi. Yani hadisi şeriflerden öğrendiğimiz gibi. Evet. Bu kader hususunda mutezile kabul etmiyor. Tabi bu çok derin. Bahrun amikun demişler buna. Çok derindir bu mesele. Evet. Fakat kader vardır. Bu kaderi inkar edenlerin bazıları işte tıkandıkları için İlmullah'ı da inkar ettiler. Allah'ın ilmini. Şöyle ki Allah geleceği bilmez dediler. Niye? Şimdi kaderi inkar ediyor. O zaman ona soruyorsun. Allah Celle Celaluhu benim gelecekte ne yapacağımı bilmiyor mu? Biliyor dese. E peki Allah'ın bildiğinin tersi çıkar mı? Çıkmaz tabii. O zaman bilmemiş oldu haşa. Allah'a cehli isnat etmiş olursun. Ha O zaman işte Allah'ın bilmesi de kader gibi ya. Ne fark eder diyemememiz için diyor ki onu da inkar ediyor. Ne takdir var ne de ilmullah vardır geleceğe dair diyor. Allah geleceği bilmez demek. Allah'a cehaleti nispet etmek demektir. Allah cehaletten münezzeb. Sade o değil bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Kader hususunda evet bir zat, bakınız ne diyor? Kader yok diyeceğiz ama diyemiyoruz diyor. Emrubnu Ubeydullah isminde bir zat, alim, şöyle bir şey dedi. Ma elzemeni ehedun Miszem elzemeni mecusi, mecusinin beni susturduğu gibi kimse susturamamış diyor. Bakınız, bu uç şeyi anlatırsa hepsi anlaşılacak. Kaanem ayi ayi fi o kişi o mecusi gemide benim yanımdaydı. Fakültele ona dedim lima latüslimu niye Müslüman olmuyorsun? Fakale dedi ki, inna Allahe, lem yurid İslami. Allah Müslüman olmamı murad etmedi. Onun için. Ben de ona dedim ki, kul tuleh, inna Allahe irade İslam'e ki, Allah İslamiyetini murad etti. Velakin ne şeyatine, layet rüküne? Lakin şeytanlar seni bırakmıyorlar. Meclisinin cevabı çok acayip. Galale, galale meclis dedi ki, ve en izan ekiyün marrafik el ahlap. O takdirde ben galip olanla galip olanın yanında olurum. Allah İslam'ı murad etti, şeytan da İslam olmamamı murad etti de şeytanın iradesi tecelli etti, Allah'ın tecelli etmediyse ben o zaman şeytanın kuluyum dedi. Zaten mecusî ateşperest tabii kaybedecek bir şeysi yok. Fakat benim için diyor susturucu oldu diyor Ehli Sünnet ulemasından biri. Evet. Demek ki meşiyeti ilahi hayre da şerre de taalluk eder. Velakin leyse yerda bil muhali. Muhala razı olmaz. Riza-i ilahi, emri ilahi efendim sadece hayre taalluk eder, şerre taalluk etmez. Fakat irade-i ilahi hem hayre hem şerre taalluk eder. İkinci bir şey Kazi Abdülcebbarul Abdul Hemedani diye bir zat دخل على استاذ ابي اسحاق الاسفرااني. Ebu İshak es-Sefraani denilen bir zatın yanına gitti. Felem mara el-ustaza, o hoca efendiyi gördüğü zaman kale şöyle dedi. O hoca efendi ehli sünnet. Ama Gazi Abdulcebar ise Mutezile'den. Hemen ona bir laf attı. Ne dedi? Şöyle dedi. Subhanen men anil fahşa. Fuhşiyattan kötülüğü murad etmekten münezzeh olan Allah'ı tesbih ederim dedi. Yani biz Allah'ı 90 sıfatlardan tenzih ediyoruz diyor onların Onanidiaz. İşte diyor şerri murad etmek de diyor noksan sıfattır diyor. Bundan Allah'ı tenzih ederim. O manada Subhanen men tenazzaha anil fahsada dedi. Evet. Fakat ustaz Ehli Sünnet hocası da dedi ki: Subhanen la yecri fi mulkihi illa ma yesha. Ben de o Allah'ı tesbihu tenzih ederim ki mulkinde dilediğinden başkası cereyan etmez. Tabii eli Sünnet'in sözü daha güzel ve ikna edici, ilzam edici olduğu. E peki o öyle diyor, kaderi tamamen inkar ediyor. E her şey kaderledir diye iradeyi, beşeri de tamamen reddedemeyiz. O zaman cebriye oluruz. Evet. Bu hususta da bir misal arz edelim. Ubeyde İbni Cerrah, Radiyallahu anhuma isminde bir sahabi Ömer Ömer İbnü'l Khattab'a şöyle dedi. Haynema ferra taun. Hazreti Ömer taun'dan kaçtığı zaman, kaçmayı murad ettiği zaman o dedi ki ona etefirru anil kader. Ya Ömer kaderden mi kaçıyorsun? dedi. Kalen naam. Evet. Efirru min el kadri ila el kader. Kaderden kadere kaçıyorum dedi. Bak bu bize ölçü veriyor. Evet yani efirru min kadril meraz hastalık kaderinden kaçıyorum ve veba veba e, kaderinden nereye ila kaderi sıhhati vel afiye. Sıhhat ve afiyet kaderine kaçıyorum. Takdiri ilahi vardır ama irade-i beşer de vardır. Eğer biz kötüyü murad edersek Mevla da kötüyü engellemez. Evet ama hayri murad edersek ona ayrıca muhabbeti vardır ve ayrıca ona rızası vardır. Cenab-ı Hak cümlemizi İslami iyi öğrenmeyi İslam bu esaslerinin daha sıhhat üzere çalışmasını, bunun için gereken tedbirlerin alınmasını Mevlam hepimize nasip eylesin. Evet. Allahu u Azimüşşan elbette ki dinini koruyacaktır. Bu din-i mubini İslam'ın hiçbir beşeri olan sisteme ihtiyacı yoktur. Din dindir. Din ilahidir. Ne dedik tarifinde "vad'un <gülüyor> ilahiyyun" ilahi bir kanundur. Beşeri olan din olamaz. Din olması için ilahi olması lazım. Allah'ın fermanı olması lazım. Efendim İslam şu izime, bu izime, şu izime, bu izime hangisine yakındır? Veya Hangi izim? Hayır. İslam hiçbir izime yakınlığı yoktur. Hiçbirine de ihtiyacı yoktur. Çünkü İslam kendi kendine yeter. Yeter olduğunu Allah diyor Celle Celaluhu El yevme ekmeltu leküm Dinekum. Bugün dininizi ikmal ettim. Kemala erdirdim. Kemala ermiş olan bir dinin Efendim yok sosyalizm, yok kapitalizm, yok efendim ne izim? Bu izime ihtiyacı yoktur. Garbın feneriyle İslam sarayına girilmez. İslam sarayına İslam feneriyle girilir. Bunu böyle bilmemiz lazım. İşte İslam baskıcıdır, şudur budur, özgürlük yok, haşa. İslam'daki özgürlük hiçbir izimde yoktur. Hazreti Ömer (radıyallahu anh hazretleri adaletiyle meşhur olan o yüce peygamber, şey, sahabi, bir günü hutbe irade ederken bir kadın gidiyor ona. O kadının başına bir iş gelmiş. O da şu, kocası evlenirken buna aşırı bir mehir vermiş. Yani nikahtan mehir konuyor ya, şimdi bunu tabi bilen de çok az bir nikah parası olarak mehir konuyor. Bu kadının hakkıdır. Eğer beraber olmadan önce boşanırlarsa mehrin yarısını alır. Beraber olduktan sonra tamamını alır, onun hattı. Fakat bu kişi hanımını çok sevdiğinden mi nedense çok aşırı bir mehir vermiş. Sonra boşanınca, demiş ki, ben bu aşırı mehri verdim, seninle beraber omur boyu yaşayacağız diye. Ama biz geçinemedik, ee, boşandık. Öyleyse bu mehrin bir kısmını geri almak istiyorum. Efendim, mehri misil dedikleri, orta bir mehil miktarı kadar sizde kalsın, gerisini bana ver dedi. Hazreti Ömer de tamam dedi. Kadın Hazreti Ömer'in bu fetvasını duyunca kalkmış doğru camiye mescide gitmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri hutbe irade ederken Ya Ömer beni dinle diyor. Şimdi zamanın helifesine hutbe irade ederken bir kadın beni dinle diyebiliyorsa bu dinde özgürlük olmaz mı? Hürriyet olmaz mı? Buyur dedi. <gülüyor> Sen böyle bir fetva verdin. Bu fetvan yanlıştır. Sen Kur'an-ı Kerim'in şu ayetini okumuyor musun? Ve in erettumus tumustibdale zevcin mekâne zevcin ve âteytum ihdâhunnek intâren felâ te'huzum minhu şey'a. E te'huzunehu ve ismen mubina eğer siz bir kadını boşayip başka bir kadınla evlenmek istediğiniz zaman ve önceki hanıma develer yüklü mehir verseniz bile falâte akuzumin huşeyha, ondan en küçük bir şeyi geri alamazsınız. Etakuzu ne buhtane ve ismen mubiina. Bunu bir günah olarak ve bir buhtan olarak alabilir misiniz diyor. Sen bu ayeti okumadın mı? Deyince Allah'a el açıp Elhamdülillah ya Rabbi Ümmeti Muhammed'de böyle Fekih Öyle bir fekihe kadın ki Fetvasını Kur'an'dan Verecek kadar kabiliyetli Bir e, Bayan Sahabe varsa Sana hamd ederim dedi Ve Kadının fetvası doğrudur Hiç Geri alamazsın. Ne vermişsen o hanımındır. Fetvasını rücu etmiştir. Hem burada o kadının ilmi ve fıkhi dirayetini ortaya koyuyor hem de koca bir halifeye bu itirazı yapabiliyor. Evet. Aynı zamanda İslamiyet'te ne var? Adalet vardır. Bunun da örneklerinden bir tanesini zikredelim daha düne kadar siyah adam, beyaz adam diye ayrım yapılırken, daha düne kadar, işte Amerika'da siyahlar, beyazlar falan hala devam ederken Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Bilal-i Hebeşi radiyallahu anhı'yı kendine müezzin tayin etti. Ve orada izzet, şeref, şu, bu, buna itibar etmedi. Bir köleyi Bak bir köleyi hangi makama yükseltti? Hazreti Bilal-i Habeş kadar ismi zikredilen sahabe belki yok. Gidin Fatih Sultan Ahmet camilerinde Seyyidül Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeş radıyallahu an hazretlerinin ruhi için diyor. Bütün camilerde ekserisinde bu söyleniyor. Kim bu? Siyah hem de bir köle. Peygamberimizin adaleti bu. İslam'da adalet var. Eşitlik yok. Ne fark eder? Ediyor. Adaletle eşitliğin arasındaki farkı arz etmeye çalışayım. Adalet, herkesin hakkı olanı herkese vermektir. Eşitlik ise eşit şekilde dağıtmaktır. Şöyle bir misal arz edelim, bir babanın iki evladı var, birinin boyu 1.80, diğeri de 1.55. Bu baba eşitliği temin edebilmesi için ne yapması lazım? Al oğlum sana 200 lira, al da oğlum sana 200 lira, bir elbise yaptırın. 180 boyunda olan adam 200 lira ile çocuk 200 lira elbise yaptırabilmesi için o elbisenin kalitesi düşük olması lazım. Ama 155 santim boyu olan kişi 200 lira ile elbise yaptırabilme... yaptırabilir. Şimdi baba burada eşitlik yaptı fakat adalet olmadı çünkü birinin elbisesi kaliteli birinin kalitesiz. Ha o da. O iki metre kumaş aldı. Bu iki buçuk metre aldı. O zaman aynı kumaştan alıp da iki, buçuk met şey, iki metre alsın ikisi. E, o zaman o elbisenin bir tanesi tam boyuna göre, diğeri ise dizine kadar. Yine olmadı. Ama adalet ne? O 180 boyunda olan evladına diyelim 250 lira verdi. 155 santimlik boyu olan evladına da iki yüz verdi. Ona da bir takım elbise, buna da bir takım elbise. Para boyu ne? Uzun olanı fazla geçti ama eşitlik olmadı ya, ama adalet oldu. İşte adalet bu. Kur'an bu adaleti savunuyor. Eğer böyle yapmazsan işte mülkiyet düşmanlığı başlar. Yani herkese mevkiine göre Makamına göre, ihtiyacına göre, hiç kimsenin ne rengine, ne soyuna, ne sopuna hiçbir şeyine bakmadan adil bir şekilde davranmak adalettir. Cenab-ı Hak bizleri adaletten ayırmasın. Evet, dinimize dor delile sarılalım. Bu dini, bu şekilde. Menfi akımlarla Bozmak isteyenlere Allah fırsat vermez inşallah Bunun için de Yetkililer tabi Tedbir alması lazım İnsanların Hele hele Ulema sınıfının Başkasını idlal etmeye Cüz yumulemez Mutlaka Onlara Nasihat edilir Gerekirse engel olunması gerekiyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa İslam'ı hiç kimse yaralayamaz. Hiç kimse onu reformize edemez. İslam ne odur, ayaktadır. Senelerden beri bu şekilde konuşanlara bakınız tek tek piyasadan çekilmişler. Ama Hakk'ı söyleyenler yine ayaktadır. El-Hakku <gülüyor> ya'lu ve la aleyh. El-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. her zaman üstündür. Onun üstünde gelinmez. Yüce Allah ne buyuruyor? İlla <gülüyor> tensuruhu. Siz eğer Resulullah'a yardım etmezseniz. Resulullah kaybetmez. Fakat nasıl Allah? Allah ona yardım etti. Resulullah'ı öldürmek istiyorsunuz ama Allah onu öldürmedi. Resulullah'ın faaliyetini durdurmak istediniz. Allah onu durdurmadı. Evet. 28 Şubat bin sene devam edecek dediniz ama devam etmedi. Bu ilahi bir kanundur. Kanun. Allah-u Azimuşşan'ın kanunudur. Evet. Evet. Ma zırre şemse duha, fil ufku talga, en enla yara yera züğüha, men neysela da Evet, güneşin ışığına zarar vermez. Görenin görmemesi, yani gözü olmayan kişinin güneşi görmemesi, güneşin ışığından hiçbir şeyi eksiltmez. İşte siz Resulullah'a yardım etmeseniz de Allah ona öyle yardım etti ki o hicret din-i mubini İslam'ın bütün Arap yarımadasına ve bütün dünyaya hakim olmasını murad etti Allah ve nasıl yardım etti bakınız. iz اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler onu çıkardı. Ne oldu o halde? Arkasında bir ordu yok. Saniyesneyn. İkinin ikincisi. Bir Ebu Bekir radıyallahu anh bir de Peygamberimiz. Onun mağara arkadaşı. Evet. Şimdi Ebu Bekir'i sevmemek olur mu? Evet. Ebubekir Bekir Radiyallahu an Hazreti Ömer Radiyallahu anhu'ya buz etmek olur mu? E, olursa ne olur? Ehli sünnet niye sağlamdadır? Hiçbir sahabeye buz etmiyor. Hazreti Ali'yi de kabul ediyor. Radiyallahu an Allahu ve veceği diyor. Hazreti Osman'ı da, Hazreti Ömer'i de, Hazreti Ebubekir'i de. Böyle düşünen, böyle itikad eden ne kaybeder? Ama Resulullah Efendimiz'in mağara arkadaşı ve hakkında ayet inmiş olan Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh Hazretleri'ne dil uzatan nasıl olur? Evet, rengi benzi solar, yüzüne bakamazsın. İz ahrece ullezîne keferû sâniyesneyn, ikinin ikincisi olarak çıkarıldı, çıkardılar. İz bir zaman ki huma o ikisi filgar mağaradadırlar. İz sahibi Arkadaşı <Gülüyor> arkadaşını diyor. Kim diyor Rasulullah? La <Lâ> tehzen, ya Ebabekir üzülme. İnna Allaha maana. Allah bizimle beraberdir. Biz ikinciyiz ama üçüncümüz Allah'tır. Bu sözden sonra fe Enzal Allahu sekine tehu <aleyhi> Allah gönül rahatlığını onun üzerine indirdi. Mutmeyin oldular. Şafirler üzerlerinde dolaştıkları halde silahları ile beraber hiç endişe dahi duymadılar. Emin oldular. Mustarih oldular. Evet. Ve eyyedehu onu Allah teyit etti bir cunudin bir takım ordularla ki lem terevha. Siz onu görmüyorsunuz. Allah onlara ordular gönderdi, melekler gönderdi. Evet. Evet. Fakat siz onu görmüyorsunuz. Şimdi melekleri inkar edenler, Bazıları da geçmiş demiş, rüzgardır falan melek yok falan. Evet. Böylece ne oldu? Ve can ale kelmet ellezine keferus <gülüyor> sufla. Şahirlerin iddiası, mutlaka Muhammed'in kellesi gelecek iddiası alçak oldu. Bitti iflas etti ve kelimetullahi hiyel ulya Allah'ın kelimesi ise iddiası ise her zaman yücedir. Bakınız burada ve cale kelimetellezine keferu sufla ve kelimetullahi hiyel ulya demiyor ve kelimetullah'tı. Yani Allah'ın kelimesi yüce oldu demiyor. O zaten yüce. Sonradan yüce olma diye bir şey yok. Evet. Rivayet ediliyor. Buhari-i Şerif rivayet ediyor. Hazreti Ubeykrı radyallahu anh hazretleri diyor ki kale nezer tu ila ektamil müşrikin müşriklerin ayaklarına baktım. Üstümüzde dolaşıyorlar. Evet. Nezer tu baktım ila ektamil müşrikin ve nehnu fil har. biz mağaradayız. Ve hum ala ruusina başımızın üzerinde onlar. Fekultu dedim ya Resulullah Ey Allah'ın Resulü endişe ediyorum. Lev enne rafa Onlardan bir tanesi ayağını kaldırırsa bizi görecek yani o kadar yaklaştılar. Resulullah ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakale ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir. Mazenü Ne zannediyorsun. Zannın nedir bisneyni iki kişi hakkındaki Allahu salisu. Üçüncüsü Allah olan iki kişi hakkındaki zannın ne? Bu zan doğru değil. Bu ikinin yanında üçüncüsü Allah'tır celle celaluhu. Öyle ise ve kelimetullahi hiyel Allah'ın iddiası her zaman üstün olacak. Müminlerin iddiası her zaman üstün olacak. İslam için, din için, dini mubin için, ilahi kelimetullah için mücadele edenlerin bakınız isimleri unutuluyor mu? Çanakkale şehitleri diyorsun. Yani başka ölen insanlar yok mu? Onlardan niye bahsetmiyoruz ama onlar büyük bir gaye için öldüler. Şehit oldular. Evet. Ebu Bekir diyorsun radiyallahu anhu. Ömer diyorsun radiyallahu anhu. Osman diyorsun radiyallahu anhu. Ali diyorsun. Evet. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah. İmam-ı Şafii, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Şahin Akşibendi, Abdülkadir Ceylani. Bak seneler yüzlerce sene geçti. Bazılarının üzerine bin, bin sene geçti. Halde unutulmuyor. Neden? Neden? Çünkü onlar Allah'ın has kulları, kulları Allah'ın has insanları Mevla'nın mehabbetine mazhar olmuş, Allah tarafından sevilmiş olan insanlar. Cenab-ı Hak, hak üzere bizi daim eylesin. Yanlış yolda olanları hak yola sevk eylesin. Yanlışlıklardan bizleri beri eylesin. Evet, Cenab-ı Hak hepimize yardım eylesin. Dini mubini İslam ve bu dini mubini İslam'ın mensupları olan bizler, gerçek manada dinin yücelmesi için için çalışmayı, gayret etmeyi, bilhassa bunun ilmini yapmayı yaptırmayı, evet, ilim yuvalarına rağbet etmeyi, İlim adamlarını yetiştirmeyi hepimize bu gayreti, nasıl müyesser eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Dersimiz burada bitiyor.